950 Açık Radyo'dasınız, günün ve güncelin edebiyatında. Ben Seval Şahin, bugün program konuğumuz Şule Ayva. Merhaba Şule. Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyiz. Ee, biz e, Şule ile e, uzun zaman polisiye çalıştık. E, hala da çalışıyoruz. İlk polisiye e, işimizde diyeyim. E, Abdülhamit ve Şarlak gibi o devasa kitapta ilk beraber çalışmıştık. Ee, sonrasında da e, bu polisiye merakı e, Şule'de de hasıl oldu <gülüyor> diyelim ve e, polisiye kitapların yayınlanması e, hala devam ediyor. E, Şule en son Türkiye'deki polisiye e, edebiyat açısından... E, Hüseyin Edebiyat Tarihi açısından çok önemli olan bir seriyi Hüseyin Nadir'in Fakabasmaz Dihni serisini Arap harflerinden Latin harflerine aktardı. Şimdilik bu serinin iki cildi yayınlandı ama seri toplamda dört cilt olarak yayınlanacak. Bu seriyi Rütgen Neşriyat'tan okuyabilirsiniz. Şu anda baskısı mevcut. Şöyle, Bu Hüseyin Nadir Kitap bu serinin yazarı biraz karışık değil mi? Kim olduğuna evet. dair. Kimdir bu Hüseyin Nadir? Şimdi elimizdeki eserlerde genelde Hüseyin Nadir veya Hey Nadir olarak ismi veriliyor. Fakat herhangi bir bilgi maalesef bu zamana kadar mevcut değil. Bunun müstar bir isim olduğu daha muhtemel. E, çünkü e, Faka Basmaz Zihni'nin e, zihni serisini bize tanıtan Ebü Süreyya Samir e, de olabilir. E, çünkü e, Aman Vermez Avni serisi var onun, bir, e, Polis Hafeisi serisi. E, onun bitirirken Faka Basmaz e, Zihni diye bir hırsızın e, hikayelerini yazacağını söylüyor. Ama aradan e, yaklaşık bir sekiz yıl geçiyor. Yani bunu söylediği 1914 yılı, Fakabasma Zimisi serisinin ilk yayın tarihi de 1922. Dolayısıyla Ebu Süleyman Sami de olabilir veya başka isimler de olabilir. E, mesela e, kitaplardan ikisinde hem Hüseyin Nadir hem Kaya Nuri adını görüyoruz. Fakabasma'nın tirarı e, ve Faka basmaz İstanbul'da kitaplarında. Aynı. Kim, gerçek bir figür, değil mi? Kaya Nuri diye bir yazar var. Aynen, aynen, aynen ee, onun eserleri var. Ee, onun dışında mesela e, ilk kitapta e, Karacahmet Mezarlığı Cinayeti'nde Peyami Safa adını görüyoruz kitaplardan birinde. Mesela aynı kitabın birçok nüshası var elimde. Bir tanesinde Peyami Safa yazıyor. Tabii bu yanlışlıkla, bir basım hatası da olabilir. Peyami Safa'nın da bir parmağı olabilir yani bu kitaplarda. Ee, zaten... E, Biraz e, kitaplar arasında bir e, yazı farklılığı var yani, üslup farkı var. Buna dayanarak da birkaç kişinin yazmış olduğunu da düşünebiliriz bu kitapları. Evet, e, yani e, o kadar uzun zaman devam eden ve çok ilgi gören değil mi? Mesela sen biraz önce bahsettin, farklı nüshaları var elimde diye. Bu e, kitapların Faka Basma Zihni serisinin döneminde oldukça ilgi gördüğünü değil mi? Okurdan evet, rağbet evet. gördüğünü, Zaten kanıtı. Yine... Evet, zaten 20. yüzyılın başlarında polisiyeler e, e, çok rağbet görüyor. Bundan dolayı da işte el kalem tutan hemen hemen herkes polisiye yazmış gibi görünüyor. E, fakı basmaz zilni de mesela 1922 yılında yazılmaya başlanıyor. Her hafta bir kitap çıkarıyorlar. Yani ilk 22 kitap e, kesintisiz Münber yayınları tarafından çıkarılıyor. E, daha sonra mesela aynı kitabı 1924'te, 1925'te Suhulet Matbaası yazıyor. E, işte e, Mecmi İstikbal matbaası vesaire basıyor. E, yani yani 1924 1924'te 25'te bu kitaplar bitiyor aslında. Şu an elimizdeki mevcut kitapların yayımı bitiyor. 1927 yılında yine bunlar hepsi Cemiyet Kütüphanesi'ne ait kitaplar. E, Cemiyet Kütüphanesi'nin yayını olarak Orhaniye Matbaası'nda tekrar bastırılıyor ama e, 10-15 e, yani yaklaşık en fazla 20 tanesi vardır elimizde Orhaniye Matbaası'nda bastırılmış. Ondan sonra daha ileri bir tarih göremiyoruz. Ta ki 1930 yılına kadar. 1930 yılında <gülüyor> matbaasını bilemiyorum çünkü e, bozuk karakterlerle basılmış bir kitap geçiyor elimize. Faka basmaz zihinsel güzeşleri, tuzağa düşürülen hafiyetiye. E, Latin asliyle basılıyor bu kitap. E, fakat e, yani e, bulduğum kütüphanede e, bozuk karakterlerle basılmış bir kitap. Daha doğrusu taranmış bir kitap. Kitabın aslını bulamadık maalesef. Ee, en son elimizde olan kitap bu. faka basılmaz İngiliz. Evet, Latin harfleriyle basılmış ama başka evet. bir kütüphane de yok, değil mi bu kitap? Yani. Yok maalesef. Yani tabi araştırabildiğimiz kadarıyla. Yani ben bu kitapları bulabilmek için birçok kütüphaneyle yazıştım. Bütün yazma eser kütüphanelerini taramadım. İşte daha çok Seyfettin Özege Kütüphanesi'nde bulduk bu kitapları. Onun dışında Milli Kütüphane'de, işte İslam Kütüphanesi'nde bulduk. Hatta koleksiyonerlerle falan da yazıştım. Talat Öncü vardır biliyorsunuz. Biriktirici bir zattır. Onunla da yazıştım fakat onunla maalesef kitapların kataloğu olmadığı için bir iki kitap var gibi görünüyor ama bana yardımcı olamadı. Yani böyle yani aslında e, Türkiye'de üzerinde çok durulmamış bir konu çalışmaya başladığında her zaman bunları tedarik etmek e, başlı başına bir iş haline dönüşüyor, değil mi? E, evet, aynen. E, tabii maalesef Google üzerinden e, arama yaparak e, ulaşmaya çalışıyoruz bu kitaplara. Bunun dışında da işte bu kitaplarla ilgilenen yazarlarla görüşerek, işte Erol Üye Pazarıcıyla yazışmıştık, Zafer Toprak'la yazıştık, ee, ama maalesef onların onlarda da hani bulunmayan kitaplar yani milli kitaphanede diğer kitaphanalarda olmayan kitaplar yoktu. Ee, onun dışında başka bir arama şekli işte sahaflarla yazışarak temin etmeye çalıştık. Bir tanesi mesela Trabya Travioteli cinayetini satmış birkaç kaç yıl önce. Fakat kimin sattığına dair bir bilgi kaydetmediği için ona da erişemedik. Ee, yani şey gibi. Sen de bir dedektif gibi bu kitapların <gülüyor> peşine düştün. Değil mi? Polisiye bir e, süreç yaşandı bir taraftan tabii bu tabii kitapları şekilde, tutarlarken. Aynen öyle. Hiçbir şekilde açık kalmasın. Yani yapabil, elimizden gelin e, hepsini yapalım diye e, çok uğraştım bu kitapları bulabilmek için. E, ama e, 47 tanesini bulabildik. 7 tanesinin de e, mutlaka var olduğuna inanıyorum. E, çünkü bu kitaplar... E, Mesela birinci kitabın sonunda ikinci kitabın adı yazarak e, yayınlanıyor. Daha sonra o diğer ikinci kitap yayınlanıyor. Bu şekilde yedi tanesinde isminin, e, isminin net ulaştık. Yani o kitaplar da var fakat elimizde yok. E, ona Bir tanesi koleksiyonun e, içinde geçiyor fakat başkasına ait bir kitap da olabilir. Çamlıca Tenezzülü diye bir kitap. E, fakat biz onu da e, serinin e, e, kitaplar arasında ismini zikredik. Yani aslında bu tarz bir çalışmanın peşinde koşmak dönemin kitap yayıncılığı değil mi? Bir kitabın reklamının nasıl yapıldığı, nerelerde satıldığı ona dair de bayağı bir veri sağlıyor. Öyle değil mi? Aynen. Hatta başka polisi kitapların sonundaki şeylere baktım. kütüphaneden çıkan, işte cemiyet Kütüphanesi'nden çıkan kitaplara bak bakarak tespit etmeye de çalıştım bu kitapları. Ee, tabii bunun arasında farklı kitaplar da var. Mesela Saka e, Basmaz Filyatı diyor ama içinde işte Kaya Nuri'nin, Vedat Örfi'nin vesaire kitapları da var. E, onları taraya eleyerek e, seriyi tamamlamaya çalıştık. Evet yani o bir de kataloglar, ilan basılacağı ilan edilen kitaplar. Bütün bunlar da hani biraz önce bahsettiğim dedektiflik hikayesi böyle bir şey aslında. Hepsine bakıp, karşılaştırıp, değil mi? Hangisi var, hangisi yok hangi kitap kime ait olabilir? Böyle bir e, bayağı bir döneme dair çok fazla şey öğreniyorsun aslında bu kitapların peşine düşerek değil mi? Dönem matbuatına dair. <gülüyor> aynen, aynen. E, yani hemen hemen bir de bunların sıralaması var tabii. E, 55 kitaptan bahsediyoruz. E, bu sıralamayı da doğru e, şey yapabilmek için e, mesela 22'den sonra biri kesintiye uğruyor. Hangi kitap gelmiş? Çünkü 22. 21. kitabı e, bulamadık. 22. 22'nin sonunda mesela e, basılan kitaplar arasında isim yoksa orada bir kesintiye uğruyor. E, dolayısıyla mesela bir sonraki kitabın arkasında e, ki külliyatta hangi kitapların adı varsa ona dayanarak da bir sıralama oluşturmaya çalıştım. E, i̇lk e, 20 ile 30 arasında kitaplarda böyle bir boşluk var mesela. E, i̇şte onları kitapların arkasındaki bilgilere dayanarak temin ettik. Evet bir ara verelim e, şöyle ne çalalım bugün ne istersin sen ee... istersin oğlum mu ister diyerek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oğlum şey biraz anime meraklısıdır. Death Note diye bir e, filmin müziğini önerdi polise e, söyleşileri için e, onun için e, oğlumun isteğini yerine getirelim istiyorum. Peki getirelim <gülüyor> Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün program konuğumuz Şule Ayva ile birlikte Faka Basmaz Zihni serilerini konuşuyoruz. Bu seri Türkçe'deki polisi edebiyat tarihi açısından çok önemli bir seri. Çünkü seri F.M. Safa'nın Göz Recai Kahramanı'nın külliyatına yakın bir külliyat aslında. Ondan daha az olmakla birlikte e, bu kadar yani Cingöz Recai, e, kadar başrolünde tek bir kahramanın olduğu e, yakın olarak bir serinin olduğu ikinci bir, bir e, külliyat aslında bu. Değil mi? Şöyle Faka Basma Zihni serisi. Yani Cingöz Recai'den evet. sonra ikinci. Evet, evet. Aynen. Hatta Erol Uyu Pazarcı'nın e, tespitine göre 57-58 kitap bulunuyor fakat işte onların birkaçının farklı bir kitap olduğunu tespit ettik. Yani farklı bir yazara ait olduğunu tespit ettik. Bunun için şu anda 55 kitap gibi bir külliyat var elimizde. Evet yani 84'e yakındır Cingöz Recai serisi de. Dolayısıyla ondan sonraki en büyük külliyat. Faka basma zihni serisi. Programın ilk başında... Bahsetmiştin biraz bu seri de bazen üslup değişiklikleri var ve hep tek bir seriden oluşmuyor. Bu üslup değişiklikleri de zaman zaman başka yazarların da bu seriyi yazdığını dolayısıyla bütün bir külliyatın birden çok yazarla tamamlandığını söylemek mümkün diye böyle bir kanıya nasıl vardın sadece üslup özelliklerimi yani aynı Cemiyet kütüphanesinin yazarları mı, bunların hepsi, yani o dedektiflik boyutu burada nasıl işledi? <gülüyor> e, yani e, şöyle, e, mesela bazılarında aynı kelime farklı şekilde yazılmış. Mesela biri sigara diyor, diğer kitap Cidara cigara diye geçiyor. E, yani bu bir üstün farkı. E, aynı şekilde biri daha eski dil kullanıyor, e, diğeri daha halk dili kullanıyor. E, yani bazısının kurgusu çok kötü. Bazısı ga, gayet mükemmel yani günümüz e, edebiyatına da hitap edecek şekilde. E, buna dayanarak farklı kişiler olabileceğini düşündüm bazı kitaplarda. E, aynı şekilde e, mesela e, şeyler var, e, hırsızın karşısındaki polis e, on, on kadar kitapta aman vermez kadriyken... E, 6-7 kitapta Kara Hüseyin diye geçiyor mesela. Sanki, e, ve dil olarak da bunlar biraz farklı gibi. E, onun için farklı yazılmış gibi geldi. Yani bir, birinde e, olan bir bilgi diğerinde e, tamamen değişebiliyor. Mesela Aksaraylı Çamur Şevket diye bir e, seride bir kitap var. E, o kişi öldürülüyor o kitapta. Fakat daha sonra bundan 15 kitap sonra e, aynı isim e, var başka bir kitabın içinde ve yaşıyor. Aynı zamanda Faka basmasın adamlarından biri. Bunlar işte farklı kişiler tarafından yazıldığını düşündürüyor bize. Evet, peki nasıl biri bu Faka Basmaz zihne? Yani Faka Basmaz ilginç, biraz olağanüstü bir karakter olarak tasvir edilmiş. Yani elinden her iş gelen mükemmel biri. İşte Sorbon'da okumuş altı dil biliyor. Yani her şeyi mükemmel biliyor Piyano, şey, bilardoyu çok iyi biliyor Sa, e, satranç oynuyor hatta e, Paris'te e, satranç ustası ilan ediliyor e, işte e, İngiltere'de e, uzun yıllar şeylerle apaçlarla e, ve karmayola deniyor yani soğudurcularla beraber yaşıyor onlardan her türlü şeyi öğreniyor işte kasa açmayı kilit açmayı e, çelik eritmeyi e, uyutmayı, hipnotizması çok önemli. Mesela birçok kitapta e, hipnotizma geçiyor. E, yani hipnotizma ederek e, şey yapıyor, hır, hırsızlık yapıyor. Aslında ee, bir çete lideri, bir suçlu değil mi kahramanımız? Tabii, tabii. Aynı zamanda bir çete lideri. E, bir, yani yüze yakın adamı var. E, her kitapta farklı bir sürü isim var. Hatta bazılarında işte e, ya karışmıştır ya da aynı isimlerdir. Fakat şeyi e, e, lakabı farklı e, isimler e, geliyor ama hiç değişmeyen bir isim var Cin Ali. E, bu Cin Ali e, Faka Basmaz'ın sağ kolu. Aslında e, kötü işleri ona yaptırıyor. Yani e, kendi soyuyor mesela adam öldürmeyi Cin Ali'ye bırakıyor. E, böyle biri e, ama aynı zamanda çok demokratik bir lider Faka Basmaz e, her türlü e, işe baş girişmeden önce e, adamlarına soruyor şu işi yapalım mı diye ve kimlerin yapacağına beraber karar veriyorlar ee, yani e, aynı zamanda işte e, özellikle zenginleri soyduğunu söylüyor e, hain zenginleri özellikle yani işte cimri olan e, düşmanla işbirliği yapan zenginlere ihanet eden şey. değil mi? Evet <gülüyor> ona göre. Ee, öyle. Ee, onun dışında ama adam öldürmekten asla zevk almadığını fakat mecbur kaldığı için işte bir yerde 20 kadar adam öldürdüğünü, bir başka yerde 48 adam öldürdüğünü söylüyor. Ee, e, bu kitap şey Faka Basmaz'ın hırsız olmasının sebebi e, de ilginç. E, Polisiye romanlar okuyor Faka Basmaz ve bu romanlardaki yazarların hırsızları, e, kurgularını güzel yapamadığını düşünüyor. Ve bir e, sirkat yani hırsızlık nasıl olurmuş onlara göstereceğim diye Avrupa'ya gidiyor. E, orada işte eğitim alıyor. Beş yıl İngiliz ağaçlarıyla falan beraber kalıyor. Ve Türkiye'ye dönüp kendini denemek istiyor. E, yani pata basmaz böyle biri. Yani <gülüyor> Kaman de... da çalıyor mesela. E, farklı zevkleri de var. Yani biraz Arsen Lupin'den biraz Fantoma'dan, biraz e, Sherlock Holmes'en izler taşıyan bir karakter ve her seferinde onun bütün dünyaca ünlü birisi olduğu da kitaplarda söyleniyor değil mi? Çok meşhur. Evet tarz. evet evet. Yani Arsen Lupin gibi sadece hırsızlık yaptığı kitaplar da var. Adam öldürdüğü kitaplar da var. Orada işte biraz fantomaya benziyor. Erolio Pazarcı da ona vurku yapıyor. Kendisi de söylüyor mesela bu Arsen Lupin'in Arsen Lupin karakterini oluşturan Maurice Leblanc'la tanıştığını. Hatta Morsi kitaplarında onun maceralarına yer verdiğini söylüyor. Yani zaten o dönemde yazılan eserlerin hemen hemen çoğu, işte Polis Hatiyesi ise Sherlock Holmes'e etkilediyor, işte Hırsız veya Cani ise Arsène Lupin'den ve etkilenerek evet, yazılan kitaplar. Bir de hep karşılaştırılarak değil mi? Sherlock Holmes'e bile daha zeki, Arsène Lupin'den bile daha kurnaz mesela. Aynen <gülüyor> Dolayısıyla evet. o vurgu yani hem bu karakterlerin yerli olduğu yani Halis Mulis yerli karakter olduğu hem de aslında ne diyeyim kendi öncülleri ki onları kopyalıyorlar aslında onlardan daha üstün bir yere geldikleri hep söyleniyor. Bu da tabii savaş yani o Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Savaşları'ndaki o edebiyata propaganda ve bir daha manipülatif bir halkı etkilemek için manipülatif bir e, yöne sevk etmekle de ilgili e, bir şey e, bence o dönemde. E, peki Faka Basmaz, hiç Faka basmıyor bu 55 kitapta. <gülüyor> e, maalesef hiç Faka basmıyor. E, aslında Faka Basmaz'ı bize ilk tanıtan süre işte Süreyya Sami diyor ki e, ele avuca sığmayan işte, e, dünyanın en meşhur e, hırsızını size e, anlatacağım. Fakat işte bu e, Polis hafiyesi olarak orada Cin Hüseyin geçiyor mesela. Ee, Cin Hüseyin tarafından yakalanmaya çalışacak ama yakalanmayacak ama en sonunda Allah'ın gazabına e, uğrayacak diyor. Fakat elimizdeki işte o 55 kitabın işte e, 7 tanesini bulamadık. E, onlar haricindeki diğer kitaplarda faka basması hiç faka basmıyor maalesef. Yani mutlaka bir şekilde kurtuluyor. <gülüyor> Bir, bir gazaba da uğramıyor şimdilik elimizde evet, ha, aynen öyle evet kitaplara göre. Aslında eğer dinleyicilerimize böyle bir çağrı da yapabiliriz. Eğer elinizde Faka basmaz Zihni serisine ait kitaplar varsa e, e, bunları bize ulaştırırsanız çok seviniriz değil mi? Şule. Böylece evet. e, eksiksiz olarak e, bu dört ciltte e, yayınlanabilir. Bundan sonraki bahsedebiliriz. Aynen, çok memnun olurum. Böyle elinde kitap olan veya çevresinde bu işle ilgilenen birileri varsa bizimle irtibata geçmesini çok isteriz. Evet, şöyle çok önemli bir seri. Bunu yani Türkiye'de okurlarla buluşturmak da çok değerli bir hizmet bence. Hem bunu yaptığın için hem de bu programınıza konuk oldun ve dinleyicilerimizle bu seriyi paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ben teşekkür ederim. Memnun oldum. Sen, senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı kapatırken? Ee, o dönemin eserleri çalışırken e, beni en çok mutlu eden şey e, yani dönemin e, işte tarihi ve kültürel olaylarını biraz daha yakından vurgulabilmek. E, yani e, bu kitapları çalışırken e, döneme ait işte o dönemin mimari eserlerine ait. Sosyal olaylarına ait e, bayağı bir şeyler öğrendim. E, bunları da tabii kitaplarda e, dipnot olarak verdik. E, onları da işte e, insanlara ulaşması e, güzel bir şey. E, işte mesela Gülcemal Vakuru vardır. E, Birçok olaya şahitlik etmiş bir vakur, çok meşhurdur da. E, uzun yıllar Karadeniz'de de postacı vakuru e, posta olarak işlemiş hatta Karadiz'de bir deyim vardır Gülcemal gibi her limana uğramadan geldiği. Mesela o vapurun e, hikayesi beni çok etkilemiştir. Mübadelede ve Birinci Dünya Savaşı'nda falan da e, çok e, şeyi vardır, etkin bir durum vardır. E, i̇şte o mesela sonra Beykoz e, Bahçesi geçer. E, o çayırı, şey. Beykoz Çayırı. Ha, Beykoz Çayırı e, benim söylediğim Beykoz Bahçesi diye geçen yer e, Hürriyet, Bekos Hürriyet Bahçesi diye geçiyor. Şu andaki e, Bekos korusu. Yani İbrahim Paşa korusu. E, mesela orada 1920'lerde kumar oynatılıyormuş. E, e, i̇şte Rusya'dan kaçan e, Rusların oralarda kumarhaneler kurduğu. Hatta e, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına da geçmiş. Yani kumarhanelerin kapatılması gerektiğine dair. E, mesela e, bu tür bilgilere ulaşıyorsunuz e, ve bunlar... E, Belki de başka bir yerde ulaşılamayacak bilgiler yani belki hani bildiğimiz tarihlerin yazmadığı göz ardı ettiği yani gündelik hayata dair çok detay aslında. Evet detay. Mesela ben bunu sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi kaynaklarımda gördüm bir iki yerde geçiyordu. Ya yani onun dışında bu bilgiyi hiçbir yerde rastlamadım. Oralarda kumarhane olduğu ve milletin bundan rahatsız olduğu vesaire diye. Yani kitaplardan biri mesela orada geçiyor. Oradaki kumarhanede geçiyor. Ee, i̇şte döneme ait mesela bankalar, Osmanlı Bankası itibari Milli Bankası geçiyor. Ee, döneme ait birçok ham geçiyor. Ee, o mesela Karaköy'deki Ömer Abit Hanı, özellikle Ermeni sarrafların yaşadığı hamlar. Çünkü hırsızlıklar buralarda yapılıyor. <gülüyor> Evet. Ve bu hanlarla ilgili de bayağı bir malumat sahibi oluyoruz. Evet, evet. Kesinlikle çok haklısın. Yani polisiyenin hem soyacak oldukları mekanı detaylı bir şekilde incelemeleri, kahramanı izlemeleri gibi sebepler dolayısıyla gündelik hayatın ayrıntılarını görmek için çok önemli bir tür ve bize çok zengin bir malzeme de veriyor bu konuda. Evet. Ee, yani ekleyebileceğim buydu. Bu beni çok mutlu ediyor ve hoşuma da gidiyor. Yani bu tür araştırmalar yapmak. Evet devamı da gelecek diyoruz, değil mi? İnşallah. Çok teşekkürler şöyle, çok sağ ol. Rica ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günün ve Güncelin Edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.